Merhabalar, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta öncelikle İzmir'den biraz bahsedeceğiz. Çünkü İzmir yine daha önceden de pek çok sefer olduğu gibi sürekli pahalanan su faturaları ve bu faturalara gelen ek vergilerle gündeme geldi. Onu, bu konuyu birazcık ele alacağız ama hepimizin bildiği gibi bu pahalanan su faturaları bir tek İzmir'in sorunu değil. Evet. Pek çok şehirde de bunu görüyoruz zaten buna evet, şahit oluyoruz. Özellikle büyük şehirlerde e, su faturalarının her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. Ve üzerlerine eklenen e, vergileri okur hale geldik faturaların üzerinden. Artık e, çok kanıksanmış bir duruma e, Hı -hı. geldi bu iş. Evet. E, ama bir yandan da çok... E, bir, Ciddi bir biçimde insanların ceplerini yakıyor ve aslında temel bir hakkın e, her geçen gün ihlal edildiğine tanıklık ediyoruz. İzmir'i evet. ele almamızın nedenlerinden bir tanesi de bu meseleyi orada e, cidden gündeme taşıyan ve sorun eden e, bizim de kampanyamızdan tanıdığımız, birlikte iş yaptığımız e, ve başka e, haklar konusunda da mücadele eden, mücadele edilmesi gerektiğini savunan bir konuğumuz olacak ve Avukat Arif Ali Cangı Arif Bey merhabalar Hoşgeldiniz Merhaba iyi yayınlar diyorum Teşekkürler yine bize vakit ayırdınız Teşekkür ediyoruz Şimdi öncelikle İzmir yine gündeme geldi. Bu sefer neler oldu? O, oradan başlayarak bir konuşmamızda sonra su hakkı meselesinden genel olarak da konuşabiliriz. Evet Arif Bey biz giriş yaptık bir miktar. Duymuşsunuzdur belki. Sadece İzmir değil tabii ki sorunumuz. Ama hmm. İzmir'den yola çıkarak hani diğer şehirleri de konuşmaya hmm. çalışmak isteriz açıkçası. Ama Akgün'ün de belirttiği gibi İzmir'den başlayalım tekrar. Sizin geçtiğimiz haftalarda... Basına yansıyan bir açıklamanız olmuştu. Evet. E, şimdi evet İzmir'de e, bu konu gündeme geldi. Şöyle geldi. E, kimi yurttaşlar dikkatli yurttaşlar biraz da e, bütçesini dikkatli harcamak, gelirini dikkatli harcamak zorunda olan e, az e, gelirli yoksul yurttaşlar e, fark ettiler ki e, su faturasında Birkaç kalemden oluşan e, fiyatlandırma var ve bu fiyatlandırmada e, su bedeli e, su bedeliyle atık su bedeli e, karşılaştırıldığı zaman atık su bedeli su bedelinden daha yüksek. Neredeyse bir buçuk katı bir e, bedel öngörülmüş. E, i̇nsanlar ister istemez şu tepkiyi vermeye başladılar. İnsanlar. E, daha fazla atık su üretemeyeceğimize göre bu neyin nesidir <gülüyor> bir şekilde <gülüyor> ee, konu yerel basında epey tartışıldı ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinin gündemine geldi orada e, tartışma devam etti su bedellerinin e, yüksek olup olmadığı tartışması yaşandı bu tartışma sürüyor ama sizin de söylediğiniz gibi bu mesele sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İzmir'in meselesi değil. Evet. bütün belediye hizmetleri götürülen su hizmetleri götürülen her yerin bir sorunu. Hı. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Orman Bakanlığıyken, Çevre ve Orman Bakanlığıyken çıkarmış olduğu bir yönetmelik var. 27 Ekim 2010 tarihli. Bu yönetmelik atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tariflerinin belirlenmesi de uygulanacak usul ve esaslar için yönetmelik başlığını taşıyor. Bu yönetmelikten ilgi, ilgi çekici olan nokta yönetmenin amacını atık su altyapı tesisleri ve evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı işletilmesini amaçlayan bir sözleşme. Şimdi düşün, böyle bir hizmetin böyle bir işin yapılmasının giderinin karşılanmasının nereden olacağını düşünürsünüz Tabii bütçeden olacağını düşünürsünüz hı hı. Çünkü bütçenin için vardır kamu hizmetlerini karşılamak için vardır hı hı. ancak yönetmeli devamında baktığınız zaman bunların bu tesislerin işletilmesi yapılması dair giderlerin yine doğrudan doğruya e, dolaylı demeyelim aslında bu doğrudan, doğrudan. vergi gibi bir vergi Hı. vergilendirmeyle yurttaştan çıkartılmaya e, kalkışıldığını görüyoruz ve bunda en kolay tahsil e, aracı olan su faturalarına ekleneceğine dair düzenleme var. Bunun altını e, biraz yani... daha çizelim mi Arif Bey? Çünkü evet, e, pardon. Dedim, bunun altını özellikle çizelim çünkü bir taraftan su hakkı, suya erişme hakkı, su olmazsa yaşamın olmayacağına dair bilinen kural, bilinen gerçeklik, suzluğun tedavi edilmeyecek bir hastalık olduğunu, suzluk olduğu zaman ölüm olacağına dair gerçeklik ve özellikle yaşam hakkının ön koşul olan suya erişim hakkını değerlendirdiğimiz zaman su faturasının, suyun bir ücretlendirilmesinin yanı sıra Su faturasında su bedelinin yanı sıra e, atık su bedeli, katı atık bertraf bedeli, çevre temizlik vergisi, KDV gibi ek külfetler, ek maliyetler, ek vergiler yüklenmesi artık e, suyun e, fiyatlandırılmasının katmeyle hale getirilmesine yol açıyor. Bir anlamda devletin kamu hizmeti olarak yürütmesi gereken ve kamu hizmeti olarak e, karşılaması gereken hizmetlerin karşılığının yurttaştan su faturasıyla alınmasıyla karşı karşıyız ki bu e, kabul bu edilir kamu durum. hizmeti yürüten kamu kurumlarının suyun ticarileştirilmesi suyun paralı hale getirilmesine suyun neti haline getirilmesine e, sağlıkları en büyük katkı olarak görmek gerekiyor evet. e, bu, bu nokta son derece önemli e, çünkü e, su, faturaya baktığınız zaman Karşına çıkan kalemleri ben saymak istiyorum. Herkes bunu dikkatli faturasına baksın. Herkes hı hı. bakmasına yarar var. Hı. Su bedeli, atık su bedeli, katı atık bertaraf bedeli, katı atık e, bedeli, çevre temizlik vergisi ve KDV. Evet. Suyun dışında. Yok yok. Şey <gülüyor> yok, yok <yani. gülüyor> Dedim ki biz su, suyun, insanın ihtiyacı olan suyun ücretsiz karşılanması... ...gerektiğini düşünüyoruz ve bunu savunuyoruz. Yaşam hakkında gereği budurluyoruz. Diyelim ki suyun karşılanması için... ...su hizmetlerinin bedeli belli bir masrafı var. O, o karşılandı, o, o talep edildi. O rakam... E, ...İzmir için söylüyorum... ...4 kişilik bir ailenin... ...aile için e, yaklaşık olarak 25 ila 30 lira arasında. Hı hı, evet. Ancak... Siz buna diğer girdileri, diğer ek, ek maliyetleri, ek vergileri iklediğiniz zaman atık su bedeli, kat atık bedeli, kat atık bertaraf bedeli, çevre temizliği vergisi, KDV gibi bu otomatikmen 5 katına çıkıyor. Yani 25-30 lira olan olması gereken su bedeli faturada karşınıza 100-120 lira arasında çıkıyor. Çok büyük yani bir bu ciddi edin. bir sorun hmm. ve hasta alınacak bir sorun değil. Ciddi bir sorun ve olayın e, yaşam hakkının savunulması boyutuyla, e, kamu hizmetlerinin ticaretleştirilmesi boyutuyla e, ve siyasetin bir malzemesi olması açısından, e, siyasetin bir konusu olması açısından son derece önemlidir. Arif Bey, ee, bir şey e söylemek istiyorum. Aslında bu su faturalarının ekleme, su faturalarına bu tür vergileri eklemelerinin bir nedeni de şu değil midir? Yani aslında sizin söylemeniz içerisinde de çıkıyor. Su vazgeçilmezimiz yani susuz asla yaşayamayacağımız için başka bir şey olsa ihtiyaç maddesi olsa hani dersin ki kısabilirim bir şey yapabilirim tasarruf edebilirim ya da almayabilirim ama o öyle bir temel gereksinme ...bu ek vergiler konuluyor ki... ...insanlar ödemek zorunda kalıyorlar. yani Zaten suları kesiliyor. Hayır, arkasından da ödemezse suyunu Hı. kesiyor. Yani çok bilinçli yapılmış bir şey. Yani bu kadar. Çünkü bir noktada da şeyi fark ediyoruz. E, detaylı bakmak lazım ama... ...hani katı atık bedeli... ...katı e, atık bedeli... ...bertaraf bedeli. Yani nasıl işin niteliği ayrılıştırılmış da... ...bu kadar farklı vergi üretilebilmiş. İlginç. Orası da enteresan bir şey. Evet. Evet yani bu aslında doğrudan doğruya e, e, su kanalizasyon idarelerinin yürüttüğü hizmetlerin tamamının eee karşılanması gerekiyor. Şey. Ya yani ayrıca bir de eee KDV destekleniyor. Katma değer vergisi de hmm. işte, e, genel bütçeye gidiyor. E, gerçekten katlanılmaz bir boyuta giriyor. Dediğiniz gibi e, su vazgeçilmez bir e, hak eee eğer musluktan su akmazsa yaşamak, evde yaşamak mümkün değil. Dolayısıyla ev halkı öncelikli olarak su, su faturasını, faturasını ödemek ister. Tabii. Her şeyinden kısa su faturasını öder. İşte bunu bildikleri için zaten e, su faturasına eklemişler. Yoksa e, ayrı bir kalem olarak e, salmazsanlar e, e, ödeme emri gönderseler bu atık bedellerini katı atık bedeli, atık su falan karşılama şansları yok. Evet. tahsil etme şansları yok tahsil edemezler çünkü onun e, kolay değil o e, tahsiyatları yapmak bir sürü itirazları var e, uğraş edilmesi gerekiyor sırf e, otomatik olarak tahsiyat yapılsın diye su faturasına eklenmiş durumda bu arada hmm. e, e, yargıdan da e, örnek denebilecek kararlar çıkmaya başladı e, geçtiğimiz hafta e, Yeni Afrika haber haberi oldu o e, Aydın'da idare Mahkemesi bir yurttaşın davası üzerine e, katı atı, e, pardon, atık su bedeliğine ilişkin e, kalemi e, kanalizasyonu olmayan yerde bile hmm. bu paranın alınması evet. yani, dalga geçer e, gibi yani. aykırı olduğu, makul olmadığı gerekçesiyle iptal etmiş durumda. Ya bunun gibi kararlar çıkmaya başladı. Ee, sanıyorum yargıya intikal edersen e, bir kısmı iptal edilebilecek. Ancak e, şunu da biz biliyoruz ki ve deneyimimiz var. İzmir'den pek çok yargı kararı aldığımız için biliyoruz. Yargının verdiği karar o tarifinin iptaliyle sonuçlanıyor. E, belki orada e, tahsil eden fazla ücretlerin iadesi konusunda bir yol açabilir Ancak aynı e, sistem Mahkemen iptal etti tarif üzerinden yeniden katlamalı zam yaparak süreç evet. işlemeye devam İz, İzmir'de ediyor. İzmir'de böyle Hı, olmuştu yani. değil mi Arif Bey? Evet İzmir'de öyle bir süreç yaşandı. Yargı kararı, yargıya başvurmak, dava yoluna başvurmak tek başına çözüm olamıyor ne yazık ki. Onun için zaten bu işin politikasının tartışılması, yaşam Hı -hı. hakkı boyutuyla ele alınması, Hı -hı. sosyal devlet boyutuyla ele alınması... Kamu hizmetlerinin e, karşısız e, tüm yurttaşlara eleşireceği e, bir düzeyde sunulmasıyla ilgili bir şey. Evet. Ki, e, ama e, ne yazık ki ülkenin gündemi çok ağır. Evet. Çok ağır gündem evet. içinde e, su hakkını falan tartışmaya, gündem yapmaya ne yazık ki gücümüz yetmiyor. Evet. evet ama yine de bir yandan e, devam ettiriyoruz e, Bu söylediklerinizin söylediklerinize ek olarak şunu da e, ilave edebiliriz Su hakkının anayasada tanınması Yani biliyoruz yasalarda tanımlamak kanunlarla e, düzenlemekte bazen yeterli, yeterli olmuyor değil. ama en azımız en azından mücadele etme noktamızda bir dayanak oluşturuyorlar yani su hakkının anayasada tanımlanmış e, olsaydı eğer e, bu ek vergiler ya da bu suya erişimde e, ekonomik ya da fiziki engellere yönelik bütün yaptırımları çok daha e, güçlü bir biçimde karşı koyebilirdik Evet Şimdi bir ara vereceğiz harfi. Evet. Sonra ikinci bölümde yine devam edelim konuşmaya. Şimdi Teoman'dan dinliyoruz. Ne ekmek ne de su. Evet su hakkında bu haftanın konusu İzmir'de sürekli pahalanan su faturaları ve faturalara eklenen ek vergiler ama tabii sadece İzmir'in sorunu olmadığını da söyledik belki birkaç örnekle sonradan verebiliriz. Şimdi bütün bu eleştiriler karşısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şöyle demiş kanunlara tamamen uyuyoruz biz. E, ...sunun bütün maliyetlerini hesaplayıp su fiyatını öyle belirliyoruz. Buna atık su bedeli ve kullanma bedeli de dahil oluyor. 2011 senesinde bir yasa çıkardılar. Biz de hemen harfiyen uyduk demişler. Yani şimdi e, tamam bir takım kanunlar var. Tabi belediyeler de bunları arkalarına alıp sığınıyorlar bir parça. Çünkü evet. sudan da büyük paralar kazanılıyor. Ama bir takım kanunlar da var gerçekten. Evet, bu arada şey de söyleyelim. E, yeni dinleyen, dinlemeye başlayan... Dinleyiciler için konumuz var programımızda avukat Arif Ali Canğır Arif Bey ile İzmir'in su meselesini konuşuyoruz. Ee, günün kaldığı yerden devam edecek olursak şimdi su sadece özelleştirilmiyor aynı zamanda su hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olan kamu birimleri de ticari bir işletme haline dönüştürülür nitelikte. Evet. Bundan ilgili de uzun zamandan beri kimi e, yasal e, değişiklikler yapılıyor. Kamu hizmet birimlerine e, karlı çalışmayı ...kamuyu zarara uğratmama adına ya, e, faaliyette bulunmayı var. gerekli kılan kanunlar var. Arif Bey bu konuda daha e, şeydir bir avukat olarak. Örneğin 4736 sayılı e, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri kanunu... ...ya da e, 2560 sayılı İSKİ kanunu. Arif Bey bunlar hakkında bir, bir miktar konuşalım... Bunlar sizin de uzun zamandan beri dikkat çektiğiniz düzenlemeler. Evet, şimdi 4736 sayılı kanun 2001 krizi, krizinden sonra IMF ile görüşmeler, Dünya Bankası İNF ile görüşmeler sonucunda kamu hizmetlerinin ekonomiyi darboğaza sokan kamu hizmetlerinin ücretsiz olması, Dan kaynaklandığı düşüncesiyle getirilen Aslında e, kamu hizmetlerini ticari bir iş haline getiren, getirilmesini öngören bir e, yasa hı hı. E, ve o yasaya göre e, kamu hizmetlerinin e, ücretsiz veya belli bir kesim için ücretsiz hale getiremiyorsunuz Ta ki bakanlar kurulunun alacağı bir aldığı bir karar yok ise yani yürütme organı siyasi iktidar e, keyfine kalmış bir e, istina belirleme e, e, o, durumu söz konusu. Diğerleri diğer diğer durumlar onun dışında kalan kamu hizmetleri de hep ücretli. Siyasi iktidarlarda kendi e, bir dahaki seçimdeki alacaklar oy, oy alma e, kaygısıyla e, daha çok e, dinsel e, motiflere olan e, hizmetlere ilişkin e, ücretsiz e, su, ücretsiz hizmet, ücretsiz otoyol gibi konuları e, gündeme getiriyorlar. Örneğin e, işte dini bayramlarda e, otoyolların ücretsiz olması gibi e, hmm. e, ücretli olsun demiyoruz ama sadece çarpıcı olması açısından bir örnek verdim. E, dolayısıyla 4146 sayılı yasa zaten e, kamu hizmetini ticari bir e, meta haline getiren, ticari bir iş haline getiren bir e, götürülmesi öngörü bir yasa. Hı hı. Buna ilişkin e, bunu denemeye çalışan kimi yöneticilerin oldu? E, örneğin dikili eski belediye başkanı Osman Özgüvenliği belediye meclis üyeleri 10 tona kadar suyu ücretsiz e, verme cesareti gösterdiler. Ama e, bunu karşı da yargılandılar. Kamu uğratmaktan yargılandılar. Hı hı. Uzunca süren bir yargılama sonunda bir taraftan e, kamu hizmetinin, e, sosyal devletin e, yapması gereken bir hizmet olduğunu, su hizmetlerinde kamu hizmeti olduğu, diğer yandan suya erişim hakkının, yaşam hakkının ön koşu olduğuna dair savunmalarımız e, dikkate alarak beraat kararı alabildik. O, e, bu konuda örnek bir karar olarak önümüzde duruyor. Ancak e, bu örnek karar e, bundan sonra devam etmedi. Başka başka mahkemelerden e, olumsuz kararlar çıktığına dair de bilgimiz var. Evet diğer yandan Iski Kanunu Büyükşehir Belediyeleri ilk büyükşehir belediyesi İstanbul olduğu için su Kanalizasyon idaresi için kanun o kanunun çok çarpıcı olan bir düzenlemesi tarifelerin belirlenmesinde giderlerin ve amortismanların amortismanlara ek olarak biri az yüz 10 kar karla kar esas alınarak tarifenin belirlenceğine dair bir düzenleme var. Bu e, her seferinde e, su fiyatlarının zamlandırılmasına ilişkin büyüttüğümüz mücadele karşımıza çıktı. 110, en az %10 kar e, eklemek zorundayız. Savunmaya geldi. Anayasa mahkemesine kadar gittiği bir olay. Anayasa mahkemesi en az %10'u iptal etti. Karı iptal etmedi ne yazık ki. Hı hı. E, ancak e, biz Anayasa Mahkemesi'nin kararı vererek e, tarife yönetmenin iptal davasında e, o hükmün e, tamamını iptal ettirdik. E, ardından yine e, düzenleme yapıldı, yine artış yapılıyor. Ancak şu anda hiç olmazsa İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına... Enflasyonun üzerine bir artış yapmıyor, yapamıyor. Yani hmm. Bu da bir önemli bu bir kazanım. Bu da bir kazanım tabii kesinlikle. Ee, yoksa e, bir de kar eklendiği zaman artık e, suya hmm. işim hakkına e, sağlanması daha da güçleşen hale geldi. E, bir de şunu söylemekte yarar var. E, evet olumsuz yasal düzenlemeler var, olumsuz uygulamalar var. Ancak e, insanların e, bir taraftan haklarını savunurken dayanacakları kısal metinlere de ihtiyaçları var. Bu aslında mevcut. Ee, yani şu anda pek çok itirazımız o, olan yana olsa da e, yürürlükte anayasada buna ilişkin düzenlemeler var. Su hakkı açıkça tanınmış olmasa bile o, o anlama gelen düzenlemeler var. Çünkü dedik ya e, suya yarışı hakkı, yaşam hakkının bir ön koşulu. E, anayasa e, insanlık onuna uygun bir hayat sürdürebilme. ...den ee, ...onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkından söz ediyor... Hı -hı. Ee, ...ikinci maddesinde e, sosyal hukuk devletinden bahsediyor... ...bundan hepsi aslında... E, ...su hakkının, su erişim hakkının... ...sağlanmasını gerektiren bir Hı -hı. düzenleme... ...diğer yandan e, bir e, sözleşmeden söz etmek istiyorum... Çok evet. kısaca çünkü Sözleşmene... zamanımız azaldı Bir dakikamız kaldı Evet, Hı -hı. evet, evet hemen e, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakları ve 11 ve 12. maddesi var 11 ve 12. maddesi sağlık hakkını Düzenliyor e, 2002'de komite 15'te 10'u genel yorum Hı -hı. yaptı Bu yorumda açıkça e, Su hakkından söz ediyor İnsanlık onuruna uygun bir hayat sürdürebilmesine için Zorunlu olan bir hak olarak nitelendirmiş ve diğer hakların gerçekleşmesi için bir ön koşul demiş ve ayrıntılı incelediğimiz zaman aslında sözleşme taraf olan devletlere suya erişim hakkını sağlama yükümlü getiren bir sözleşme. Bu sözleşmenin çokça gündeme gelmesi, çokça tartışılmasına yarar var. Evet. Biz yürüttüğümüz davalarda, kısal başvurularda bu sözleşmeyi çok kullandık. Osman Özgür'ün davasında kullandık bunu da Aramı satmak isterim. Evet, Peki. Çok teşekkür ederim. Vaktimiz ediyoruz. azaldı Hı -hı. Arif Bey. Ama bitirirken Hı -hı. şundan e, bitirelim. Tam da sizin söylediğiniz yerden devam edelim. Aslında bizim haklarımız e, açıkça tanımlanmamış olsa bile diğer bütün kanun maddeleri içerisinde az önce bahsettiklerinizin içerisinde yer alıyor. Ve biz de bunun somut... Sonucu olarak Hı. şunu talep ediyoruz. Ee, geçen hafta da bir miktar bahsetmiştik. Yeni başlattığımız bir imza kampanyamız vardı. Ee, susarak yaşanmaz, susuz hiç yaşanmaz. Burada Hı. talep ettiğimiz musluklarımızdan Hı. kaliteli içilebilir nitelikte su akması ve temel ihtiyaçlara yetecek miktardaki suyun ücretsiz yerel yönetimler tarafından verilmesi. Evet, evet bunlar bizim yasal haklarımız ve Aha. doğal haklarımız bunun için dinleyicilerimizin bir adres verelim evet. onlara evet susuz yaşanmaz nokta su adresine girip bir imza vererek siz de bu yönde bir adım atabilirsiniz Arif Bey de imzalamış çok teşekkürler <gülüyor> evet, Arif teşekkür Bey ediyoruz. bu talebi yükseltelim bu talepleri kazanırsak hem insan hem de ekolojik açıdan çok önemli adımlar atmış olacağımızı düşünüyoruz evet Şimdi şunu da söyleyelim. Bütün bu imzalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de iletilecek. Evet hafta, bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz teşekkür Teşekkür ederim. Su hakkı. Kar için değil. Yaşam için su Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce